Merhaba, bu derinlemesine incelemeye hoş geldin. Bugün elimizde Doktor Aladin Ali'nin çalışmalarından ilham alan, e, senin de paylaştığın kaynaklar var. Evet. Odak noktamız da aslında çok tanıdık bir hikaye. Çalışkan mı çalışkan bir karınca ve onu şey adeta yutan bir bürokrasi çarkı. Hı hı. Klasik bir durum aslında. Aynen. Peki görevimiz ne? Bu basit gibi görünen fabıldan yani bu hikayeden hem iş hem de kişisel hayatına damıtılmış böyle keskin dersler çıkarmak sadece hikayeyi değil altındaki o dinamikleri anlamak istiyoruz. Kesinlikle. Olayın özüne inmek lazım. Şöyle bir başlayalım o zaman. Kendi halinde işinin müthiş bir şevkle yapan yani acayip üretken bir karınca düşün. Her gün erkenden kalkıyor... Canla başla çalışıyor, içsel bir motivasyonu var, kimseden emir beklemiyor. Ta ki aslan kral gelene kadar. Heh, evet, ta ki aslan kral bu verimliliği sistemleştirmeye ve tırnak içinde optimize etmeye karar verene kadar. Tanıdık geliyor mu? <gülüyor> Hem de nasıl? O optimizasyon kelimesi duyulduğunda genelde bir şeyler ters gitmeye başlıyor zaten. İlk adım ne oluyor? Performansı ölçmek için bir denetçi atanıyor böyle. Titiz mi titiz bir hamam böceği. Raporlama başlıyor yani. Aynen. Sonra gelen gideni kaydetsin, raporları dosyalasın diye bir sekreter geliyor. Ağlarını öğren bir örümcek. İkinci katman. Ardından... Stratejik vizyon belirlesin, bütçe yapsın diye şık ofisli, afili ünvanlı bir yönetici daha, bir eşek arısı. İşte tam burada hani o iyi niyetle başlayan süreç var ya. Evet. İşte onun nasıl kontrolden çıkabileceğinin ilk işaretlerini görüyoruz bence. Bürokrasi dediğimiz şey aslında bu. Asıl işi yapanlardan ziyade işi yöneten, denetleyen, raporlayan katmanların şeylerin artması, hmm. başlangıçta destek olması gereken yapılar... Farkında olmadan süreci yavaşlatmaya başlıyor. Destek değil, köstek oluyor yani. Peki bizim karıncamız ne alemde? Bir zamanlar işini tutkuyla bağlı olan o neşeli çalışan… O neşeden eser kalmıyor tabii. Kalmıyor. Bitmek bilmeyen toplantılar, doldurulması gereken formlar, sunulması gereken raporlar. Bunların arasında kayboluyor resmen. Üretkenliği düşüyor, yüzündeki o gülümseme siliniyor. Çünkü artık işini yapmak yerine işini anlatmakla, raporlamakla, kaydetmekle meşgul. Tam olarak bu. Bu durum yani buna optimizasyon paradoksu diyebiliriz belki de. Bu dinamiği çok güzel özetliyor aslında. Dışarıdan gelen kontrol ve verimlilik arttırma çabaları. Sözde verimlilik. Evet, sözde verimlilik çabaları. O işi en başta değerli kılan içsel motivasyonu yani karıncanın işine duyduğu o sevgiyi özetleniyor. Çözerklik hissini yok edebiliyor. Odak noktası kayıyor. Değer yaratmaktan süreç yönetimine doğru. Nasıl bir sonuca ulaşıyor? Hikayenin ironisi sanırım burada zirve yapıyor. Aynen öyle. Tam bir kara mizah. Departman zarar etmeye başlayınca yönetim ne yapıyor dersin? Daha fazla kontrol, daha fazla yönetici. Daha da pahalı bir danışman tutuyor. Bilge görünümlü baykuş. Aaa baykuş. O her şeyi çözer tabii. Tabii Baykuş, aylar süren analizler, kalın raporlar sonunda sorunun kaynağını bulduğunu açıklıyor, personel fazla, motivasyon düşük. Vay canına, derin analiz gerçekten. Ve çözüm, ilk işten çıkarılan kim oluyor? Tüm bu şişkinliğin ve verimsizliğin sebebi olarak görülen, bizim o ilk baştaki çalışkan karıncamız. İnanılmaz trajikomik bir son. Peki, senin için buradan çıkarılacak en kritik dersler neler? Yani sadece bürokrasi kötüdür demek yetmez herhalde. Daha derinde ne var? Birincisi, bence en önemlisi, sürecin kendisinin amaç haline gelmesine izin vermemek. Yani raporlar, toplantılar, analizler, bunlar amaca hizmet eden araçlar olmalı. Amacın kendisi değil. Çok doğru, araçla amacı karıştırmamak lazım. İkincisi, mikro yönetimin tehlikesi. Çok bariz burada. Karıncanın özertliği elinden alındığında yaratıcılığı da girişkenliği de öldü. İnsanlara güvenmek, onlara alan tanımak kritik. Güven eksikliği temel sorunlardan biri gibi duruyor. Kesinlikle. Üçüncüsü de dışarıdan gelen o uzman tavsiyelerini sorgulamak. Yani Baykuş'un çözümü sorunun asıl kaynağını değil sadece bir semptomunu hedef aldı. Kök nedene inmedi. Hı hı. Bir de tabii benim aklıma şu geliyor... Başlangıçtaki o basit, güvene dayalı, pozitif çalışma ortamının değeri, belki de en büyük verimlilik aracı buydu en başta, değil mi? Şüphesiz. İletişim eksikliği de cabası. Yani aslan kral en başta karıncayla doğrudan konuşsa, derdini anlasa, belki de tüm bu katmanlara, bu hamam böceklerine, örümceklere hiç gerek kalmayacaktı. Çok haklısın. Hikaye aynı zamanda o içsel motivasyonun gücünü ve ne kadar kırılgan olduğunu da gösteriyor. Yönetim ve sistemler bu içsel ateşi harlayabilir de çok kolay bir şekilde söndürebilirdi. Evet. Bu liderlik ve yönetimde çok temel bir sorumluluk aslında. İnsanların içindeki o kıvılcımı korumak ve beslemek, onu yok etmek değil. Bu fable yani bu hikaye çalıştığımız veya yaşadığımız sistemleri ciddi ciddi yeniden düşünmeye itiyor insanı, sorgulatıyor. Elbette. İşte tam da bu noktada sana bu kaynaklardan yola çıkarak üzerinde biraz kafa yorman için son bir düşünce, bir soru bırakalım mı? Harika olur. Hikaye eklenen katmanlarla yani görünürdeki bürokrasiyle üretkenliğin nasıl yok olduğuna odaklanıyor. Peki senin kendi işinde veya hayatında belki de adı yönetim veya sistem olmayan ama benzer şekilde işleyen asıl amacından sapmış... Görünmez bürokrasiler neler olabilir? Hımm, ilginç bir soru. Yani başlangıçtaki hedefine artık hizmet etmeyen hangi alışkanlıkları, hangi rutinleri veya beklentileri farkında olmadan sürdürüyor olabilirsin? Üzerine düşünmeye değer bence. Kesinlikle üzerine düşünmeye değer. Bu derinlemesine incelememiz şimdilik burada bitiyor. Görüşmek üzere. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakal.